Sagutlara kulluğun modern mabetleri Allah Subhanehu ve Teala'ya hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Allah Subhanehu ve Teala, insanı kendisine kulluk etsin diye yaratmıştır. Tüm güzel isimlerin ve kemal sıfatların sahibi olarak kulluğu hak eden Allah'tır. Onun tek ve hak ilah oluşunun manası da budur. Dinin özüne kelime-i tevhidi sembol kılmıştır. Kelime-i Tevhid, ilah olarak yani mabut olarak Allah'ın birlenmesi ve O'nun, Subhanehu ve Teala, dışında ibadet edilen sahte ilahların ve tağutların reddedilmesidir. Yoksa onlar, yerden bir takım ilahlar edindiler de onlar mı ölüleri diriltecekler? Enbiya Suresi 25 Andolsun biz her ümmete, Allah'a kulluk edin ve tağuttan kaçının diye tebliğ etmesi için bir elçi gönderdik. Nahl Suresi 36 Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine, toplumuna gönderdik. Dedi ki, Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Araf Suresi 59 Ada da, toplumuna da kardeşleri Hud'u gönderdik. Hud kavmine ''Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala korkup sakınmayacak mısınız?'' dedi. Araf suresi 65 Semud toplumuna da kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih ''Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur.'' Araf suresi 73 Medyen toplumuna da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Şuayb onlara dedi ki, Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Araf suresi 85 Tüm rasuller bu davetle yollandılar. Onlar, ibadetin sadece Allah'a yapılmasını söyleseydiler, kavimleriyle aralarında yaşanan düşmanlık, Kitap ve sünnette zikredilen boyutlara ulaşmazdı. İbadetin yalnızca Allah'a yapılmasını onların dışında insanlar da söylemişti. Ancak onlar aynı nefreti ve düşmanlığı görmemişlerdi. Örneğin Zeyd bin Amr bin Nufeyl, Varaka bin Nevfel gibi hanifler sadece Allah'a ibadet ediyor, kullukta onu subhanehu ve teala birliyorlardı. Resuller bu noktayla beraber, onun dışında ibadet edilen insan ve putların batıl olduğunu, onları reddettiklerini ve onlardan uzak olduklarını haykırmışlardı. Düşman edinilmelerinin nedeni de buydu. Onlar, Aleyhisselam Allah dışında saygı duyulan, adak adanılan, dua edilen, korkulan, belirlediği yasalara tabi olunarak ibadet edilen atalar ve onların putlarına kafa kaldırmışlardı. Öyle ki bunları reddetmeyi getirdikleri mesaja tabi olmanın ilk ve olmaz şartı sayıyorlardı. Artık kim tagutu inkar edip Allah'a inanırsa o safa sağlam bir kulpa yapışmıştır. Bunun kopması yoktur. Bakara suresi 256. Taguta kulluk etmekten kaçınan ve Allah'a içten yönelenlerse onlar için bir müjde vardır. Öyleyse kullarıma müjde ver. Zümer Suresi 17 İnsanları kendilerine kul kılıp, yeryüzünde büyüklenmek isteyen tağutlar hep ola gelmiştir. Nerede hak sancağı dalgalanmışsa, orada statü ve imkanlarını kaybedeceklerini düşünen kirli eller, o sancağa düşmanlık etmişlerdir. Rasuller aleyhisselam, insanları Allah'a davet edip, kula kulluğa son vermek için geldiler. Herkes Allah'ın hükümleri önünde eşittir. Ancak üstünlük ona kulluk oranındadır. Kim Allah'a subhanehu ve teâlâ en iyi kulluk yaparsa Allah nezdinde en faziletli O'dur. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Hucurat Suresi 13 Bu üstünlük Allah katında olandır. Dünya hükmünde, emirler ve nehiler kapsamında en üstün, muttaki olanla en düşük, fasık aynı konumdadır. Hiçbir statü insanları Allah'a kulluktan muaf kılmaz. İnsan fıtratıyla baş başa kalıp tefekkür ettiğinde, Allah'a karşı sorumluluklarının olacağı sonucuna ulaşması kaçınılmazdır. Neden böyle olmasın ki? Şu koca kainatı yaratan, her şeye en mükemmel şekilde düzen veren yaratma var etme ve şekil vermede akılları hayrete düşüren tüm kainatı kendine musahhar kıldığı insanı başıboş mu bırakır veya küçük büyük her şeyi belli bir ölçü ve kanun içinde yaratan kainatın meyvesi ve anlamı olan insanı unutur mu bunları anlamak için rasule ve vahye ihtiyaç yoktur Bunlar fıtratın ve selim aklın gerektirdikleridir. Ondan dolayı hüccet ulaşmasa dahi Allah'tan başkasına ibadet edenler ona Subhanehu ve Teala şirk koşanlar müşrik kabul edilmiştir. Hani Rabbin Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahitler kılmıştı. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti de onlar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 Umulur ki dönerler. Araf Suresi 172-174 İnsanları kendilerine kul kılan, yeryüzünde haksız yere büyüklenen tağutlar, insanların bu hakikatleri düşünmelerini istemezler. İnsanların durup düşünmesi onlar için felaketin başlangıcıdır. Bunun için birçok yola başvururlar. Bu yöntemleri şu başlıklar altında ele alabiliriz. 1- İnsanların kendilerine ibadet edecekleri bir din uydurmak. 2. İnsanların eğlence, lev, lav ile oyalanıp onları düşünmekten alıkoymak. 3. İnsanlarla Rasullerin aleyhisselam daveti arasında engeller oluşturmak. Kur'an tüm tağutların prototipi olarak Firavun'u ve onun sistemini zikretmiştir. Rasullerin davetleri birdir. Çünkü kaynakları ortaktır. Bunun gibi, tağutların yöntemleri de birdir. Onlar da ortak kaynaktan beslenirler. Cinni şeytanların onlara vahyettiği doğrultuda hareket ederler. Firavun, kendisine ibadet etmeleri için bir din uydurmuştu. Bu dine göre, mülk Firavun'a aitti. Her şeyin sahibi oydu. Her şeyin en doğrusunu da o biliyordu. Öyleyse, onları yediren, ve mülkünde barındıran olarak onların Rabbi de o olmalıydı. Firavun kendi kavmi içinde bağırdı. Dedi ki, ''Ey kavmim, Mısır'ın mülkü ve şu altımda akmakta olan nehirler benim değil mi? Yine de görmeyecek misiniz? Yoksa ben şundan daha hayırlı değil miyim ki, o aşağı sınıftan bir zavallı ve neredeyse sözü açıklamadan yoksun olan biridir.'' Bu durumda eğer doğruysa, üzerine altından bilezikler atılmalı ya da yakınında yer almış vaziyette onunla birlikte melekler gelmeli değil miydi? Böylelikle kendi kavmini küçümsedi. Onlar da ona boyun eğdiler. Gerçekten onlar fasık olan bir kavimdi. Zuhruf Suresi 51-54 Sonunda yardımcı güçlerini topladı, seslendi. Dedi ki, Sizin en yüce Rabbiniz benim. Nazihat Suresi 23-24 O, bir din ve o dine dayanaklar uydursa da, bunun batıl olduğunu en iyi o biliyordu. Öyleyse, insanları oyalamalıydı. Onların da hoşnut olup, oyalanacağı bir şey lazımdı. Sihir. Hemen bir kurum oluşturulmuştu. İnsanlar, Nerede ve ne zaman isterse ulaşabilmeliydiler. Eğlendikçe müptela olacakları, devamını isteyip bağımlı olarak peşinde koşturacakları şekilde olmalıydı. Günümüz tağutlarının sihri televizyon gibi. Bundan sonra insanlarla tevhid daveti arasına girmek kalıyordu. Karalama, tehdit, işkence, yurttan sürme, hapis ve katil. İsrail oğullarını bizimle birlikte göndermen için sana geldik. Gittiler ve Firavun dedi ki: Biz seni içimizde daha çocukken yetiştirip büyütmedik mi? Sen ömrünün nice yıllarını aramızda geçirmedin mi? Şu Ara Suresi 17 18. Firavun dedi ki: Şüphesiz size gönderilmiş bulunan elçiniz gerçekten bir delidir. Şuara Suresi 27 Firavun dedi ki, Andolsun benim dışımda bir ilah edinecek olursan, seni mutlaka hapse atacağım. Şuara Suresi 29 Firavun dedi ki, Ona ben size izin vermeden önce mi inandınız? Şüphesiz o size büyüğü öğreten büyüğünüzdür. Öyleyse yakında bileceksiniz. Şüphesiz, Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim ve sizin hepinizi gerçekten asıp sallandıracağım. Şuara Suresi 49 Prototipleri firavun olan günümüz tağutları da aynı metotlarla insanları kendilerine kullaştırıyorlar. Onlar da yeryüzünde büyüklük taslıyor, insanları hafife alıp sömürüyorlar. Firavunun insanları parçalara ayırıp zayıflaştırdığı gibi, Bakınız Kasas suresi 4. ayet, insanları işçi, memur, zengin, öğrenci ve yoksul diye gruplara ayırıyor, Türk, Kürt, Laz veya Çerkez diye birbirlerine kırdırıyorlar. Tek amaç, onların ve avanelerinin büyüklenip rahat içinde yaşaması. Daha çocuk yaştan, insanlara kendi uydurdukları dinlerinin esaslarını öğretiyor, ilahlarını sevdiriyor, güçlerini ispat ediyorlar. Sevgi, tazim, övme suretiyle her yere diktikleri putuna ve resmine boyun eğdiriyorlar. Zira günümüz tagutlarının modern mabetleri okullardır. Kendilerine kul eylemek istedikleri insanlara ölçüler belirliyorlar. İyi ve kötü, umulan rahat yaşam koşulları, kimin insanlar için en doğruyu düşüneceği, en iyi yönetim biçimi, kahramanlık, sevilmesi ve uğrunda ölünmesi gerekenler, Kutsallar. Onun için okullara önem veriyor, eğitimi zorunlu kılıyorlar. Oysa bu Allah Subhanahu ve teâlâ'nın değişmez kanunlarına, sünnetullaha aykırıdır. Tağutlar, insanların hayrını dilemezler. Onların tek amacı, halkları zillet içerisinde kendilerine boyun eğdirmektir. Vakıada bunun şahididir. Yıllarca zorunlu eğitime tabi tutulan insanların, okul sonrası iş imkanıyla ilgilenmezler. Öğrenme ve anlamaya dayalı bilgi sistemi oluşturmaz, ezbere ve unutmaya dayalı kendi itiraflarıyla, müfredatla insanların en verimli çağını insanlardan çalarlar. İlginçtir, okul sonrası umulan faydaların hiçbiriyle ilgilenmeyen tağutlar, okulun kendisiyle ilgilenirler. Din düşmanlığı üzerine kurulmuş ve varlığını İslam'ın yönetim biçimi olan hilafete zıtlık esasıyla tanımlayan sistemin okullarında din eğitimi zorunludur. Çocuğun din eğitiminden muaf tutulmasını isteyen bir baba, mahkemeye başvurmuştur. Danıştay 8. Daire, anayasanın 24. maddesine dayanak göstererek, din eğitimi anayasal bir zorunluluktur şeklinde bu talebi reddetmiştir. Akıl sahipleri için bu kadarı bile meseleyi anlamak için yeterlidir. Evet, bu okullar, tağutların model mabetleridir. Orada en büyük tağuta ibadet edilir ve onun kulluk ilkeleri beyinlere kazınır. Aksi halde yeryüzünde büyüklük taslamak adına koca bir halkı perişan eden, on yıllarca fakirlik ve yoksulluk pençesinde kavuran birinin ve onun yaşayan varislerinin eğitime bu denli önem vermesi nasıl izah edilebilir? Bir cürmün Kur'an'a mal edilmesi. İslam'ın Bilgiye ve bilgiyi elde etme yöntemlerine verdiği önem malumdur. İslam'ın ilk emrinin oku olması, kimilerinin cürmüne kalkan olmuştur. Madem İslam'ın ilk buyruğu okudur, öyleyse en iyi okuyan Müslümanlar olmalıdır. Bu okullara dünyevi bir iş gibi bakmamalı, Rablerinin emrine ve rızasına muvafakat edilen bir ibadet gibi düşünülmelidir. Dalaletten Allah subhanehu ve Teala'ya sığınırız. Neyi oku? Nasıl oku? Kimden oku? Hangi ortam ve şartlarda oku? Bu sorularsa mehcurdur. Oysa bu ayete ilk muhatap olan Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemin ne yaptığına bakmak, meselenin nasıl anlaşılması gerektiğinin en kısa yoludur. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, bu ayetten sonra ne yaptı? Yahudilere veya Hıristiyanlara gidip onların dinini mi öğrendi? Mekkeli müşriklerin şairlerine gidip şiir eğitimi mi aldı? Daha basiti de bu emirden sonra okuma-yazma mı öğrendi? Şayet cevap hayırsa o zaman bu ayetin nasıl modern mabetlerde tağutlara kulluk pahasına zorunlu eğitime delil alabiliriz? İslam'ın okumaya veya ilme önem verdiği inkar edilemez bir gerçektir. İlmi, hidayetin, cehli, dalaletin sebebi saymıştır. İlmi ve ehlini övmüş, cehli ve sahiplerini yermiştir. Allah gerçekten kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti. Melekler ve ilim sahipleri de ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Aziz ve Hakim olan O'ndan başka ilah yoktur. Ali İmran Suresi 18 Allah, sizden iman edenleri ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. Mücadele Suresi 21 Ancak bu övgüler, her okuma ve bilgilenme için geçerli değildir. İslam gibi adalet ve doğrulukla tamamlanmış bir dinin, Tabilerini sadece oku lafzıyla baş başa bırakması düşünülemez. Hangi bilgi? İslam'ın oku emriyle teşvik ettiği, insanı Rabbine kul kılacak, ona subhanehu ve teâlâ sevgi, korku ve umudu artıracak olan şeylerdir. Bu ayete ilk muhatap olanların anladığı da buydu. Onun birçoğu bu ayete dayanarak okuma yazmaya yönelmediler. Allah'ın indirdiği şer'i ayetleri okuyor, kainat kitabı üzere tefekkür ediyorlardı. Ne zamanın dini eğitimi olan ehli kitap araştırmalarına ne de kültürel ve siyasi eğitimi olan edebiyat, şiir, nesep, soy ilmine ya da felsefe, hikmet ve efsaneciliğe yöneldiler. Bu da hangi bilgi sorusuna en güzel cevaptır. Bu okullarda öğretilen bilgi ise rasullerin yıkmayla ve yeryüzünden silme göreviyle geldiği cahiliyeye ait her şeydir. Öyle ki, Şaz bir grup müstesna, İmam Şehristani'nin ifadesiyle, müşriklerin çoğunun kabul ettiği yaratma, mülk, tedbir konuları bile ters bu okullarda yüz edilmiştir. Tağutların küfrüne dair bilgiler ve övülmeleri. Neredeyse okul müfredatının çoğunu bu İnkar edip kendisinden ve ibadetinden içtinapla emrolunduğumuz tağutların övülmesi ve yüceltilmesi teşkil etmektedir. Geçen asrın en büyük tağutu olan Halikin, helak olan ilke ve inkılaplarının benimsetilmesi. İslam'ın esasları, imanın esasları olduğu gibi modern cahiliyenin esasları ve amentüsü de vardır. Bu ilke ve inkılaplar, cahiliye dininin ve tağuta kulluğun sembolleridir. Bunlar, egemenliğin Allah Subhanahu ve teâlâ'ya değil halka ait olması, demokrasi, dinin devlete hükmetmeyip ondan ayrı olması, laiklik ve cahiliyenin kokuşmuş mirası olan halkı, milleti ve toprağı kutsamaktır. Yaratma, tedbir, yönetip düzen verme, rububiyetin esasıdır. Müşriklerin bu kadarını dahi ikrar etmesine rağmen, bu müfredatta kevni olaylar tesadüfe sebeplere nispet edilir. Allah'ın fail ve irade sahibi oluşuysa tek satır dahi geçmez. Vahyin insan, eşya ve medeniyet tasavvuru ters yüz edilmiştir. Adem Aleyhisselam'la başlayan insanlık ilkel ve vahşi sıfatlarla anılır. Allah'ın her şeyi öğrettiği Adem Aleyhisselam ismin zikredilmeksizin Cehalet ve vahşiliğe nispet edilir. İslam ve onun egemen olduğu zamanları, karanlık ve geri kalınmış zamanlar olarak tasvir edilir. Tüm müfredat, din kültürü de dahil örnek gösterilse yeridir. Aklı selim bir insan, İslam'ın oku emrinden bunları kastetmediğini anlar. İslam'ın oku dediği bilgi, bu verilen örnekleri batıl gören Hakk'ın bilgisidir. Bilginin ortamı İslam emrettiği bir şeyi orta yerde bırakmaz. Onun sınırlarını en güzel şekilde çizerek insanları hevalarıyla baş başa bırakmaz. Bir şeyi Allah subhanehu ve Teala emretmiş olsa dahi onu istediğiniz ortamda yerine getiremezsiniz. Allah'ın emirlerinin icra edildiği ortamlar da o emirler gibi temiz olmalıdır. Namaz Allah subhanehu ve Teala emridir. Yeryüzünün her yeri temiz olmak kaydıyla bu ümmete mescit kılınmıştır. Bu ise tahsis edilmiş mescitler en şerefli ve Allah'ın en sevimli mekanlarıdır. Mescitler dahi bozuk amaçlarla kurulduğu vakit orada namaz olmaz. Zarar vermek, inkarı pekiştirmek, müminlerin arasını ayırmak ve daha önce Allah'a ve elçisine karşı savaşanı gözlemek için mescit edinenler ve biz iyilikten başka bir şey istemedik diye yemin edenler var ya, Allah onların şüphesiz yalancı olduklarına şahitlik etmektedir. Sen bunun, böyle bir mescidin içinde hiçbir zaman durma. Daha ilk gününden takva temeli üzerine kurulan mescid, senin bunda namaza ve diğer işlere durmana daha uygundur. Onda arınmayı içten arzulayan adamlar vardır. Allah, arınanları sever. Tevbe Suresi 107-108 Müslümanlar, zarar, küfür ve tefrika üzere kurulmuş bir mabette, dinin temeli olan namazı dahi kılamazlar. Çünkü temiz olmayan eylemler, temiz olan mekanlarda rızaya muvafakat eder. Acaba oku emrinin icra edileceği, bu cürmü işleyenlerin zannına göre kurumlar,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 Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına ve demokrasisinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları, başkalarının haklarına saygı, birey olma bilincini kazandırabilmektir. Şimdi soralım, neden buralara, tagutlara kulluğun modern mabetleri dediğimiz anlaşılıyor mu? Ve bu cürümü oku emrine mal edenler, bu kurumların oku emri için münasip yerler olduklarından emin mi? Sabit bin Dehhak anlatıyor. Bir adam Allah Resulüne geldi. Ben, buvane mıntıkasında bir deve kesmeyi adadım, dedi. Allah Resulü, orada cahiliye putlarından ibadet edilen bir put var mı, diye sordu. Hayır, dediler. Öyleyse adağını yerine getir, buyurdu. Ebu Davud Adak, İslam'ın yerine getirilmesini emrettiği ibadetlerdendir. Ancak her mekanda bu emir icra edilmez. İbadet edilen putlardan ve cahiliye bayramlarından temizlenmiş mekanlarda ancak yerine getirilebilir. Allah'ın oku emrine binaen, okulları imar ettiğini iddia edenlere biz de soralım. Bu emri yerine getirdiğinizi iddia ettiğiniz mabetlerde put ve şirk bayramları var mı? Şayet varsa sizler neden orada bulunuyorsunuz? Okul ve Put Okul ve cahiliye bayramları Kalbinde zerre hayat, vicdanındaysa haya olan insanın yüzünün kararmaması mümkün mü? Buralar puthanelerdir. Bahçede, sınıfta, koridorda, kitaplarda, derslerde, okul, alet ve edebatında her yerde büyük tağutun putu vardır. Tazim edilecek şekilde yükseğe asılmıştır. Ve her sabah O'na ibadet edilip bağlılık yemini yapılır. O'nun putunun önünde, saygı içerisinde kıpırdamadan hep beraber aynı usul ve lafızlarla, Yaradan adına, bu ibadet değilse, ibadet nedir? En katı mezhepler dahi namazda üç harekete müsaade etmişken, tek hareketin disiplin ve kınama, bazen de dayak nedeni olduğu bu törenin adı nedir? Bu ibadet değilse Mekke müşriklerinin Allah'a yaklaşmak adına Allah subhanehu ve Teala'nın salih kulları önünde yaptığı seremoniyi de şirk eylemi olarak adlandırmayın siyer okumalarınızda. Ya bayramlar, tağutları övdükleri gibi onların İslam dinine zarar vermek adına yaptıkları eylemleri bayram ve etkinlik adına kutsarlar. Bu bayramlar cahiliye bayramları gibi eğlenceden ibaret değildir. Hazırlıklara belli bir zaman önce başlanır, bir plan ve program dahilinde yapılır. Özel geçit takı hazırlanır. Örnek olması açısından, cumhuriyetin kuruluşu bayram olarak kutlanır. İslam aleminin yaz günü olması gereken bir gündür oysa. Sembol olduğu şey, İslam'ın yönetimden kaldırılması, yerine beşeri yönetime geçilmesidir. Bu bayram olarak kutlanmaktadır. Tağut bu fiilinden dolayı övülmektedir. Bu tağutun helak olduğu gün yaz tutulur. Buna yönelik etkinlikler yapılır. 2007 yılının 10 Kasım'ında bir öğretmen çocuklara şu şiiri ezberletmiştir. Karanlığa güneşsin, bir sönmeyen ateşsin, sen ilahlara eşsin, benim sevgili atam. Bu olay bir velinin fark etmesiyle basına yansımıştı. Tabi çocuklar ezberledikten sonra. Bunda şaşılacak bir şey yoktur. Sistem amacını açıkça ilan etmiş, bunu yönetmelikle belirtmiştir. Yapılan tüm etkinlikler ve müfredat bu doğrultudadır. Şaşılacak olan, işlediği cürmü Allah subhanehu ve Teala'nın oku emrine mal edenlerin halidir. Bilginin alınacağı kaynak İslam öğreticilerinin Rabbani olmasını emretmiştir. İlmi elinde bulunduranları, adaleti ayakta tutmak kaydıyla övmüştür. İlmi, kendini Allah'ın ayetlerini akletmeye, ondan korkmaya itenlerden öğrenmeye yönlendirmiştir insanları. Bu okullarda, oku emrine istinaden çocukların teslim edildiği öğretmenler bu vasıflara uygun mudur? Kella, bilakis aynı okullarda yetişmiş ve çocuklara bu müfredatı öğretip, Çocukların bu ortamlarda bulunmasına tepkisiz olan insanlardır bunlar. İslami camiadan gelenleri ele aldığınızda, taguta memurluk yapan dilsiz şeytanlar olduğunu görürsünüz. Kalbinde iman kırıntısı olan birinin maaş için bu münkerata sessiz kalması, körpe çocukların inancının ve ahlakının ifal edilmesine, biz olmasak daha kötüleri gelir hassasiyetiyle tepkisiz olması düşünülebilir mi? Acaba daha kötüsünden kastedilen nedir veya daha iyisi? Biri İslam'a göre, natık, konuşan şeytan, diğeri ahres dilsiz. İyi ve kötü arasındaki fark bu olsa gerek. Ya ahlak? Yüzlerce insanla beraberlik yaşayan evli bir öğretmenin bunu kitap haline getirmesi. Öğretmen ve öğrencilerle beraber tecavüz ve taciz olaylarına karışan yöneticiler... Ki bunlar basına yansıyanlardır. Dışlanma ve kınanma endişesiyle yaşadıklarını gizleyenler cabasıdır. Buna öğrencilerin arasında yaşanan ahlaksızlıkları da ekleyin. İslam'ın oku diye kendinden ilim alınmayı teşvik ettiği öğretmenler bunlar olmasa gerek. Dinin bir kısmına inanıp bir kısmını inkar edenler. İşlediği tonluk cürmü üç harfe, oku, mal edenler hakkında biraz düşünmek gerekir. Oku emrine bu denli hassasiyetle yapışan ebeveynler, İslam'ın özünden olup, herkesin zaruri bilmesi gereken bunca naslı neden görmezden gelirler. Sadece Allah'a ibadet, tağutları red ve onlara ibadetten içtinap, onlara ve kullarına buz, onlardan ve kullarından ayrışma, cahiliye örf, adet ve geleneklerinden sıyrılma.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 bu ayetin tamamı ise konumuza ışık tutar. Bu tehdit belli bir davranış üzerine İsrailoğullarına yönelik söylenmiştir. Şöyle ki, Hani sizden birbirinizin kanını dökmeyin, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayın diye misak almıştık. Sonra sizler bunu onaylamıştınız, hala buna şahitlik ediyorsunuz. Sonra yine siz birbirinizi öldürüyor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 azabın en şiddetli olanına uğratılacaklardır. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Bakara Suresi 84-85 Allah Subhanahu ve Teala, Yahudilere birbirleriyle savaşmayı, birbirlerini yurtlarından çıkarmayı haram kılmıştı. Onlar Medine'de dünyevi çıkarlarından dolayı bu yasağı çiğnediler. Kimi Yahudi kabilesi evsillerle ittifak kurdu, Kimi Hazreçlilerle. Evs ve Hazreç savaştığında her Yahudi kabilesi müttefikiyle beraber savaşa giriyordu. Karşılıklı savaşmış birbirlerinin kanını dökmüş oluyorlardı. Savaş sonucunda esir olanları ise Tevrat'ın hükümlerine göre kurtarıyorlardı. Oysa Allah subhanehu ve teâlâ'nın yasağını çiğnedikleri için bu sonuçla karşı karşıya kalıyorlardı. Yani önce Allah'a isyan ediyor Dünyevi çıkarlar uğruna başlarına gelen sonuçta da Tevrat'a göre çözüm bulmaya çalışıyorlardı. İşte bu tutumları onların, kitabın bir bölümüne inanıp da bir bölümünü inkar tehdidiyle karşılaşmalarına sebep oldu. Allah subhanehu ve Teala yüzlerce nasla bu okullardan uzak durmayı emretmesine, bu okullarda şirklerin işlendiği apaçık ortada olmasına rağmen, sırf dünyevi çıkarlar için buralara giden diploma, sosyal statü, rızık ve elleriyle kazandıklarından dolayı karşılaştıkları tesettür sıkıntısı, kimlik bunalımı, münkerat hususunda kendilerine İslam'dan çözüm arayanlar Yahudilere ne kadar da benziyor? Dünya hayatını ahirete tercih etmek Oku emrine hassasiyetle yapışanlar, ne derlerse desinler, vahiy onların sorununu ifşa ediyor. Dünya hayatını ahirete tercih Acil, hemen çabucak olanı, acil, ileride gerçekleşecek olandan üstün tutma. Yukarıda örnek olarak verdiğimiz ayetleri Allah Subhanehu ve Teala şu sözlerle noktalıyor. İşte bunlar, ahireti verip dünya hayatını satın alanlardır. Bundan dolayı azapları hafifletilmez ve kendilerine yardım edilmez. Bakara suresi 86. Evet. İnsanlar ne der endişesi, toplumda kabul ve adam yerine konma kriterleri, iş ve rızık sorunu, dünyevi imkanlardan faydalanma. Hepsi dünya hayatıyla alakalı olan bu durumların ahiret hayatına tercihi söz konusudur. İşte bu sebepten dolayı münafıklar ayet inmesinden korkardı. Münafıklar, kalplerinde olanı kendilerine haber verecek bir surenin aleyhlerinde indirilmesinden çekiniyorlar. De ki, alay edin, şüphesiz Allah kaçınmakta olduklarınızı açığa çıkarandır. Tevbe Suresi 64 Çünkü Kur'an, onların yaşadığı bir olayı anlattıktan sonra, sahiplerinin tüm mazeret yollarını kesecek asıl illeti de haber veriyordu. Kitabın bir kısmını görüp, bir kısmına da kör olanların hastalığı dünyevi çıkarlarıdır. Bu noktayı aydınlatması açısından, Benzer bir olayda münafıklar arasında yaşanmıştı. Allah Subhanehu ve Teala Müslümanlara Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyi yasaklamıştı. Kalbinde hastalık bulunanlarsa onları dost edinmeye devam ediyordu. Kendilerine Allah Subhanehu ve Teala'nın yasaklaması hatırlatılınca, "Biz Müminlerle Ehli Kitabın arasını ıslah ediyoruz" diyorlardı. Yani bizler Arabulucuyuz. Bir sıkıntı olması halinde. İlişkilerin düzelmesi için onlarla dostluğumuzu bozmuyoruz. Bunun üzerine şu ayetler indi. Kendilerine yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiğinde biz sadece ıslah edicileriz derler. Bilin ki gerçekten asıl fesatçılar bunlardır ama şuurunda değildirler. Bakara Suresi 11-12 Ayetler onların cürümünü ve içinde bulundukları tezatı ne güzel resmediyor. Dinin yapma dediğini, dinin maslahatı müminlerin faydası için yapmak. Zahiri süslü, içi boş ve anlamsız bir iddia. Allah bu vakada da sorunun temelini açıklıyordu. İşte bunlar, hidayete karşılık sapıklığı satın almışlardır. Fakat bu alışverişleri bir yarar sağlamamış, hidayeti de bulamamışlardır. Bakara Suresi 16 okullarda bulunan ve İslam'ın temellerine aykırı haller kendilerine hatırlatıldığında, Müslümanlar cahil mi kalsın? Bizler İslam'ın maslahatı için bunları yapıyoruz. Her yerde onlar mı olsun? Kim bizi temsil edecek diyenler, seleflerine ne kadar da benziyorlar. Allah'ın yapma, reddet, uzak dur dediği şeylerle Allah'ın dinine ve Müslümanlara hizmet. Bilin ki, Gerçekten asıl fesatçılar bunlardır ama şuurunda değildirler. Bakara Suresi 12 Sizler de dikkatli olun ey muvahhidler! Bunların farkında olmaması sizleri aldatmasın. Allah'ın yapma, yaklaşma, reddet dediğini yapanlar bu hallerinin bozgunculuk olduğunu fark etmese de bozguncudur. Ve ahiretleri karşılığında sattıkları dünyaları da zarara uğramıştır. Yaptıkları karsız bir ticarettir. En büyük ihanet Çocuklar ebeveyne verilmiş en güzel nimetlerdendir. Ayrıca Allah'ın ebeveyne emanetidir çocuklar. Allah çocuğu fıtrat üzere yani tevhid üzere tevhide meyilli yaratmıştır. Onu tevhid üzere muhafaza, şirkten koruma görevi ebeveyne aittir. Ey iman edenler! Kendinizi ve yakınlarınızı ateşten koruyun ki, onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Üzerinde oldukça sert, güçlü melekler vardır. Allah kendilerine neyi emretmişse ona isyan etmezler ve emredildiklerini yerine getirirler. Tahrim Suresi 6 Her çocuk fıtrat üzere doğar. Anne babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusileştirir. Bir rivayette müşrikleştirir. Müslim Kader. Ben kullarımın hepsini hanif olarak yarattım. Sonra şeytanlar onlara gelip dinlerini alıp götürdüler. Kendilerine helal kıldığım şeyleri haram kıldılar. Kendisine bir güç vermediğim şeyi bana şirk koşmalarını emrettiler. Müslim Kutsi Hadis. Dikkat edin. Hepiniz çobansınız ve her biriniz güttüklerinizden sorumlusunuz. Buhari Çocukların korumasızlığı, dış müdahale ve etkilere açık oluşu herkesin malumudur. Geçen satırlarda bu okulların kuruluş amacını yazmıştık. Sistem sahipleri her bireyi Allah'ın yarattığı hanif fıtrattan çevirmek, asli olmayan ve bozulmuş şirk dinine sokmak istediklerini sarahaten ifade etmişlerdir. Bunu gizlemedikleri gibi, Hazırlanan müfredat ve okul içinde günlük, haftalık, yıllık programın her aşaması buna göre düzenlenmiştir. Bunlar herkese açık ve ortadayken, bu körpe zihinleri bu kurumlara teslim etmek ihanetlerin en büyüğüdür. Oturduğu her mecliste çocuğunun okulda bulunan bazı çocuklardan olumsuz yönde etkilendiğini dillendiren ve kendi çocuğunun aslında terbiyeli olduğunu, Diğer çocuklardan bazı davranışları kaptığından yakınan anne-babalar, okuldaki sistematik ve kurgulanmış müşrikleştirmeye karşı çocuklarını koruyacaklarını zannediyorlar. Acaba masumca işlenen ve etkileme amacı olmayan davranışlara karşı koyamayan, etkilenen çocuk, bu sistemli ve neredeyse yüzyılın aklı olan müşrikleştirmeye nasıl karşı koyacaktır? Allah'ın insana en ciddi emanetlerinden olan çocuklara ihanet, Dünya ve ahirette hıyanetlerin en çirkinidir. Siz onun dışında dilediklerinize ibadet edin. De ki, gerçekten hüsrana uğrayanlar, kıyamet günü hem kendilerini hem yakınlarını hüsrana uğratanlardır. Haberiniz olsun, bu apaçık olan hüsranın kendisidir. Zümer Suresi 15 Onları görürsün. Zilletten başları önlerine düşmüş bir halde, ona, ateşe sunulurlarken göz ucuyla sezdirmeden bakarlar. İman edenler de, gerçekten hüsrana uğrayanlar kıyamet günü hem kendi nefislerini hem yakın akraba veya yandaşlarını da hüsrana uğratmışlardır, derler. Şura Suresi 45 Okullar ve insanların Durumu Mevcut okullara karşı insanlar üç farklı tutum içerisindedir. Bunları tafsilatıyla inceleyelim. 1- Muvahhidler Muvahhid, sadece Allah'a kulluk eden, dini Allah'a halis kılan, tek ilah edinen, rububiyet, uluhiyet, isim ve sıfatlarında Rabbine şirk koşmayandır. Ona göre dünya hayatındaki en önemli maslahat bunun yerine gelmesi, en çirkin mefsedet bunun bozulmasıdır. Kelime-i tevhid, muvahhidin Rabbi ile arasındaki ahittir. Bu sözle dine girdiği gibi, bu söz üzere öleceğine ve hiçbir şey bu söze ve gereklerine tercih etmeyeceğine dair Rabbine söz vermiştir. Bu sözü ve ahdi, sözlü, fiili ve itikadi olarak bozmak için inşa edilmiş modern mabetlerden kaçınır, buralardan kendini ve ona Rabbinin emaneti olan çocuğunu muhafaza eder. Çünkü taguta ibadet, onu övme, ona saygı, küfürlerini kutlamayla Allah subhanehu ve Teala'ya iman bir arada bulunmaz. Bu, İslam'a girişin ilk şartı ve kelime-i tevhidin ilk lafzının içerdiği, tagut ret red ve ondan içtinâba aykırıdır. Dinde zorlama ve baskı yoktur. Şüphesiz doğruluk, rüşt, sapıklıktan apaçık ayrılmıştır.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 bu kurumların tağutlara kulluğun modern mabedleri olması bizlerin iddiası değildir. Bilakis kurum sahiplerinin ve vakanın da her şeyiyle tasdik ettiği beyanlardır. Allah'a imanla tağuta kulluk bir arada olmayacağına, bunun sağlam kulpu ve Allah'a verilmiş ahdi bozmak olduğuna göre, muahid nasıl buralarda bulunabilir? Allah'a verilen söz, kelime-i tevhid, Müşriklerden ve onların şirklerinden beri olmayı gerektirir. Bu kelime, dili ıstılap, kalbi harekete geçirdiği an bu mana ortaya çıkar. Bu kelime, iki bölümden oluşan, nefi, ispattan oluşan bir ahittir. İspat edilmesi gereken ispat edilmeden, ona aykırı ve zıt ne varsa inkarını önceler. Çünkü arınılması gerekenden arınılmadan ispat edilmesi gerekenin ispatı mümkün değildir. Hani İbrahim babasına ve kendi kavmine demişti ki, Şüphesiz ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Ancak beni yaratan başka. İşte o beni hidayete yöneltip iletecektir. Ve bunu, bu tevhid inancını belki insanlar Allah'a dönerler diye ardında kendi soyunda kalıcı bir kelime olarak kıldı, bıraktı. Zuhruf Suresi 26-28 İbrahim Aleyhisselam'ın ardından insanlar tabi olup ona dönsünler diye kalıcı kılınmıştır tevhid kelimesi. Evet, kelime-i tevhid, yaratan dışında ibadet edilenlerden teberri etmektir. Öyleyse muvahhid, Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen putlara, ilahlara denk tutulan, kabri Kabe'ye tercih edilen, Resulullah'a takdim edilen bir put ve ona ibadet edilen modern muhabbetlerden nasıl kaçınmasın ki Allah subhanehu ve teala müminlere hitaben o halde pisliğin ta kendisi olan putlardan uzak durun yalan söylemekten kaçının yalnız Allah'a yönelenler olarak ve ona şirk koşmaksızın kim Allah'a ortak koşarsa o sanki gökyüzünden düşüp kuşların kaptığı yahut rüzgarın kendisini uzak yere attığı kimseye benzer Hac Suresi 30-31 Allah subhanehu ve teâlâ'nın kullarından istediği buyken, muvahhidin o putların mabedi olan yere, tevhidinin muhafazası kendisine emanet edilmiş çocuğunu terk etmesi olur şey mi? Çocuk o ortamda hiçbir şey yapmasa dahi ki bu mümkün değildir, Allah'ın mümin kulları için indirdiği şu hüküm o ortamda bulunmaya engeldir. O size kitapta, Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğinizde, onlar bir başka söze dalıp geçinceye kadar onlarla oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz diye indirdi. Doğrusu Allah, münafıkların ve kafirlerin tümünü cehennemde toplayacak olandır. Nisa suresi 140. Buralarda Allah Subhanahu ve Taala'nın şeriatı küçümseniyor, İslam'ın şiarlarıyla dalga geçiliyor. Allah'ın yaratıcılığı yok sayılıyor. Bu meclislerde inkar etmeden oturmak, siz de onlar gibi olursunuz hükmüne muhatap kılar insanı. 2. Bu kurumlarda bulunup bunları dert edinmeyenler. Bunlar, vahyin uyarılarından yüz çevirmiş, taguta zillet içerisinde kulluğu Allah'a izzetlice kul olmaya tercih etmişlerdir. Onlar için mühim olan dünya hayatı ve onun maslahatlarıdır. Rabbim hidayet versin. Amin. Bunlar okul meselesinin haricinde uyarıldıkları, yüz çevirmekle emrolundukları, Allah'ın dışında varlıklardan hayat nizamını alma, korku, sevgi, umut noktasında onlara bağlanmak suretiyle de müşriklerdir. Kafirler uyarıldıkları şeyden yüz çevirirler. Ahkaf Suresi 3 Buna rağmen Bunlara ne oluyor ki öğütten yüz çevirip duruyorlar? Sanki onlar ürkmüş yaban eşekleri gibidirler. Arslandan korkup kaçmışlar. Müddessir Suresi 49-51 3. Bu kurumlarda mazeretle bulunanlar Bu sınıfla alakalı inancımızı yazmadan önce şunları paylaşmanın faydalı olacağını düşünüyoruz. Allah Subhanehu ve Teala Müminleri imtihan için dünyaya göndermiştir. O, subhanehu ve Teala, kimin iman, kimin küfür ehli olacağını mutlak ilmiyle bilir. O, subhanehu ve Teala, insanları ilmiyle değil, onlardan sudur eden amellerle yargılar. Ve bu imtihan ölüme kadar devam eder. İmtihan, şer'i imtihan ve kaderi, kevni imtihan olmak üzere iki alanda gerçekleşir. Allah'ın kulları için yazdığı kader, emir ve nehyetmek suretiyle belirlediği hükümler imtihanın aracıdır. İman edenler Allah subhanehu ve Teala'ya seyrederken her gün karşılarına yeni bir imtihan çıkar. Ve bu imtihanlar Allah subhanehu ve Teala'nın safları temizlediği süreçlerdir. Allah subhanehu ve Teala'nın bir lütfudur. Mutlak ilmi ve eşyanın esrarından haberdar olması hasebiyle, Müslümanların saflarına layık olmayanları, bazen onları yormadan, bazen yazdığı bir musibet, bazen de talep edip yasakladığı bir emir vasıtasıyla Müslüman saflarından temizlemiş oluyor. Böylece Allah'a teslim olanlarla, alışkanlıkları, toplumsal kabulleri, dünyevi çıkarlarla çatışmadıkça Allah'a kul olanlar birbirinden ayrışmış olur. Allah subhanehu ve teâlâ, Mekke'de Müslüman olmuş olanlara hicreti emretmiştir. Bu zor bir imtihandı. Size ait olan ve her şeyinizle bağlı olduğunuz yeri, hiç bilmediğiniz ve size ait hiçbir şeyin olmadığı başka bir yer için terk etmek. Kimisi, ''Lebbeyk'' diyerek bu emre icabet etmiştir, kimi yol bulamamış, gözleri yaşlı ve hasret içinde geride kalmıştı. Üçüncü bir grup daha vardı. Hicret için tüm imkanları vardı. Ancak eşleri gitmek istemiyordu. Birikmiş mallarını bırakmak zordu. Yabancı bir memlekete hicret etmenin oluşturacağı gurbet sancısını gözleri kesmiyordu. Lebeik deyip hicret edenler, Medine'ye yerleştikten sonra bu durumu konuşmaya başladılar. Dipnot Ayetin nüzul sebebinde farklı rivayetler vardır. Ayetin lafızları hicretle ilgili olarak Alfi'nin radıyallahu anh, İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayetini destekler. Yazıda zikredilen sebep. Kimisi geride kalanların öldürülmesini ve onlarla bir bağlarının kalmadığını söylüyordu. Kimisi de onlar bizim kardeşlerimiz diyordu. Bunun üzerine şu ayet indi. Şu halde münafıklar konusunda ikiye bölünmeniz ne diye. Oysa Allah onları Kazandıkları dolayısıyla tepe taklak etmiştir. Allah'ın saptırdığını hidayete erdirmek mi istiyorsunuz? Allah kimi saptırırsa artık sen ona kesin olarak bir yol bulamazsın. Onlar kendilerinin inkara sapmaları gibi sizin de inkara sapmanızı istediler. Böylelikle bir olacaktınız. Öyleyse Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan veliler, dostlar edinmeyin. Şayet yine yüz çevirirlerse artık onları tutun ve her nerede ele geçirirseniz öldürün. Onlardan ne bir veli, dost edinin ne de bir yardımcı. Nisa Suresi 88-89 Allah subhanehu ve Teala Müslümanlara ölçü verdi. Karşılaştıkları imtihanlarda dünyevi çıkarlarını önceleyip Allah'ın emrine icabet etmeyenleri tartışmak, onlar hakkında ihtilaf etmek Müslümanlara yakışmaz. Ki ayette zikredilen nüzul sebebi ister hicret edememek ister uhud günü geri dönüp orduyu yüzüstü bırakmak olsun. İkisi de küfür ve şirk seviyesine ulaşmayan büyük günahlardır. Bizim konumuzsa Allah Subhanahu ve Teala'nın dışındaki varlıklara ibadet meselesidir. Tağutların övülmesi, onların küfürlerinden ötürü tazim ve sevilmeleridir. Müslümanlar bu imtihanı kaybedenleri tartışmakla en büyük zararı kendilerine veriyorlar. Bu cürmün sahipleri, tartışmanın uzaması ve netlik olmadığından sapkınlıklarına devam ediyor, zayıf imanlı, İslam'la yeni tanışmış olan insanları da kendi fitnelerine çekiyorlar. Bizim bunlara dair bir şüphemiz yoktur. Pişkinlikleri, içinde bulundukları halin tercümanıdır. Amacımız Kur'an'ın menheci olan açıklık ve tafsilatla salihlerle mücrimlerin yolunun ayrışmasına muvaffakat etmektir. Suçlu günahkarların yolu apaçık ortaya çıksın diye ayetlerimizi işte böyle birer birer açıklıyoruz. En'am suresi 55 Bu cürmün sahibi mücrimlerin bazı mazeretleri ve arkasına sığındıkları iddiaları vardır. Bunlardan yaygın olarak dillendirilenlere değinecek olursak. Onlar derler ki Bu anlatılanların hepsi okulda vardır. Ancak biz çocuklarımızı bunlardan sakındırıyoruz. Okulda bu küfürlerle beraber okuma-yazma ve benzeri eğitim de vardır. Amacımız bunlardan sakınmak suretiyle eğitimden istifade etmektir. İstemediğimiz küfürden dolayı kimse bizi yargılayamaz. Olsa olsa münkeratın bulunduğu ortamlarda bulunmakla haram işlemiş oluruz. Deriz ki, ''Bu söylenenler kısmen doğrudur. Ancak var, olan küfürlerden, <gülüyor> ancak var olan küfürlerden çocuğun sakındırılması iddiadan ibarettir. Şayet bu iddia doğrulanırsa, söylenenler anlam kazanır.'' A. İslam her söz söyleyenin sözünü kabul etmez. Sözün kabulü için adalet şarttır. Burada yaptığı fiilin haramlığını ikrar eden bir fasıkla karşı karşıyayız. Yıllarca ve her gün düzenli olarak yapılan bir haram var ortada. Cürüm sahiplerinin ikrarına binaen. Acaba İslam bu haberi kabul ediyor mu? Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onu etraflıca araştırın. Yoksa cehalet sonucu bir kavme kötülükte bulunursunuz da sonra işlediklerinize pişman olursunuz. Hucurat Suresi 6 Aranızda adalet sahibi iki kişiyi şahit tutun. Talak Suresi 2 Razı olacağınız şahitler. Bakara Suresi 282 İslam alimlerinin bu noktada ittifakı vardır. Adalet sıfatına sahip olmayan kişinin söz ve şahitliğinin geçerliliği yoktur. Adalet sıfatı, şirk, bid'at ve fısk yani büyük günahları işlemekle düşer. B. Bu, muarızdan hali bir iddia değildir. Yani, bu cürmü işleyenlerin iddiası bu olduğu gibi, bu okulları bilen ve bu okullarda okumuş muvahhidler de sakınmanın mümkün olmadığını iddia ediyorlar. C. Bu, fasık birinin kendini küfür töhmetinden kurtarmak için yaptığı bir şahitliktir. Yani lehte olan bir iddiadır. İslam alimleri insanların bozulduğu, adalet sıfatını yitirdikleri toplumlarda kişinin kendi, yakınları ve tanıdıkları lehine yaptıkları şahitliğe ihtiyatlı yaklaşmışlardır. D. Vakıa bu iddianın geçersiz olduğunu kanıtlayan onlarca karineye sahiptir. Sakınma iddiasının sahipleri fasık, sakınılmayacağı iddiasının sahipleri bu konuda adildir. Sakınma iddiasında bulunanlar ikrar ettikleri haramlık hükmüyle, dinlerinde lakayt olduklarını göstermişlerdir. Kalbinde hayat olan bir Müslümanın uzun yıllar aynı haramı işlemesi düşünülebilir mi? Okulların sahipleri ve okulların varoluş amacı sakınılmanın mümkün olmadığını gösterir. Çünkü asıl amaç olan tağuta kulluk ve ilkelerini benimsetme, her aşamaya sistemli ve bilinçli bir şekilde serpilmiştir. Çocuğun korunmaya muhtaç olması ve kendi başına korunmasının mümkün olmayışından dolayı sakınma konusu gündeme gelmektedir. Şayet okulun her aşamasında sistemli bir şekilde yerleştirilmiş şirkler varsa, velinin her anında çocuğunun yanında olması gerekmektedir. Bu mümkün değildir. Sakınmacılar, normal zamanlarda kendileri gibi bu cürümde ortak oldukları insanlarla konuşuyorken, çocuğun çevresindeki her olumsuzluktan etkilendiği, okulda bulunan edepsiz çocukların davranışlarını taklit ettiğinden yakınırlar. Gelişi güzel var olan İslam'a aykırı unsurlardan çocuklarını sakındıramayanların, sistemli ve her aşamada bulunan şirklerden sakındırıyor olma iddiası ilginçtir. Çocuklarına dünyaya dair hiçbir işini, Çocuktur beceremez diye teslim edemeyenlerin, imanlarını ve Allah'a olan ahitlerini çocuklara teslim edip, sakınmak suretiyle bizleri de koru talebi ilginç, ilginç olduğu kadar da komiktir. Kendileri koca insanlarken cahiliyenin etkisinden sakınamamış insanların, çocuklarını sakındıracağı iddiası ironiktir. Allah'ın bunca yasağının varlığına, Konunun hem vakıa hem de nas yönünden bu denli açık olmasına rağmen, diploma, rızık endişesi, sosyal statü, toplumda kabul kriterleri, kınanma sebebi gibi cahiliye ölçülerinden sıyrılmadıkları için çocuklarını şirk yuvalarına teslim ederler. Kendileri içinde yaşadıkları cahiliyenin hayat ölçüleri altında vahye taban tabana zıt olmasına rağmen ezilmiş ve korunamamışlardır. Bunu çocuklardan beklemeleri nedenli gerçekçi olur. Çoğunun çocuğu okula yollama nedeni evde eğitim verememe iddiasıdır. Eğitime gelince kendi ikrarıyla beceriksiz olanlar ondan daha tehlikeli ve zor olan sakındırma işinde pek mahirdirler. Ne tuhaf değil mi? Hakikatse sözde Allah'ı ve iman edenleri aldatırlar. Oysa onlar Yalnızca kendilerini aldatıyorlar ve şuurunda değiller. Bakara Suresi 9 Bununla beraber, sakınmak mümkün olsa da sakındırdıklarını farz edelim. Bu fiilleri yapmasa dahi bir Müslümanın o meclislerde bulunması mümkün değildir. Allah sadece küfrü yasaklamamış, onun icra edildiği meclislerde bulunmayı da inkar etmeksizin yasaklamıştır. Münafıklara müjde ver.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 Onlarla oturmayın, yoksa siz de onlar gibi olursunuz, diye indirdi. Doğrusu Allah, münafıkların ve kafirlerin tümünü cehennemde toplayacak olandır. Nisa Suresi 138-140 Ayetlerin anlattığı konu, siyak-sibak içerisinde vakıamıza ışık tutar. Allah Subhanehu ve Teala, münafıkları ateşle müjdeliyor. Bu defa yaptıkları şey, Dünyada güçlü olma, imkanlara kavuşma adına kafirleri dost edinmektir. Onlar kafirlerde bulunan bir takım imkanlar ki bu güç ve izzettir için Allah'ın yasağını çiğnemişlerdir. Onlarla beraber olmaları, aynı ortamları paylaşmaları onları bir takım sıkıntılara düşürmektedir. Kafirler kafirlikleri gereği Allah'ın ayetlerini inkar ediyor, dalga geçiyorlar. İnkar sizin onlarla beraber bulunanları, siz de onlar gibi olursunuz diyerek tehdit ediyor. Kur'an, ayetlerin zahirinden sapmayı adet edinenlerin, günahta mı, küfürde mi ortak olurlar tartışmasının önünü kesercesine, doğrusu Allah, münafıkların ve kafirlerin tümünü cehennemde toplayacak olandır, diyor Allah. Günümüz insanı da aynı değil midir? Kafirlerin yanında umdukları dünyevi çıkarlar için Allah'ın hudutlarını çiğneyip Allah'ın şirk, bid'at ve haram anlamında yasakladığı ne kadar fuhşiyat varsa bunları barındıran okullara çocuklarını teslim ediyor. Böylelikle de küfrün icra edildiği meclislerde bulunmak durumunda kalıyorlar. Şayet inkar etseler okulda öğrenci olarak bulunmaları mümkün değildir. Sussalar Ayetteki tehdide muhatap oluyorlar. Hem susup hem de susuyormuş gibi yaparak Allah'ı ve müminleri kandırdıklarını sanıyorlar. Sonuçta hem kanan hem de kandıran kendi nefisleridir. Nisa 140'a dair bir şüphe. Küfre rıza küfür müdür? Kimileri bu kaidenin muttefekun aleyh olmadığını, bazı alimlerin farklı düşünce bildirdiğini söyler. Hanefi ulemasının bazıları ''Küfre her rıza küfür değildir. Bu konuda tafsilat vardır.'' demişlerdir. Buna binaen çocuğunu sakındırdığını iddia eden Nisa 140'a muhalif olmaz. Bunda ihtilaf vardır. İhtilafın olduğu yerde küfre girmekten söz edilemez demişlerdir. Deriz ki, ''Son zamanların meşhur fitnesiyle karşı karşıyayız. Cahilin ortaya attığı şüpheyi izale etmek kolaydır.'' İlimden haberdar, ihtilaflara vakıf insanların şüpheleri ise böyle değildir. Gerek konuşanın âlim olması, gerek konuyu ifade ediş biçimi, şüphenin halkta mâkes bulmasını sağlıyor. Buna maddeler halinde cevap verecek olursak. a. Küfür meclislerinde inkar edilmeksizin oturmak, ayetin nasıyla yasaklanmıştır. Ve bu yasağı çiğnemenin kişiyi, Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini aynı hükme sokacağı ibareyi nastır. Yani bir ayetin bir şeye delalet etmesi için indirilmesi ve bunun lafızlardan direkt anlaşılmasıdır. İsterseniz mantuku salih asaletten deyiniz. Bu şer'i bir nassın bir hükme delalet etmesinin en kuvvetli halidir. Bunu bir kenara kaydedelim. Bilelim ki Ayetin konuya delaletinde hiçbir ihtilaf ve kapalılık yoktur. B. Ayetin siyak ve sibakı delaletine kuvvet katar. Kendi en kuvvetli ve üst mertebede hükme delalet eden ayetin, öncesi ve sonrası da onu destekler. Ayet, dünyevi çıkarları için Allah Subhanahu ve Teala'nın yasaklarını çiğneyen münafıklardan söz etmektedir. Ayetin sonunda, Doğrusu Allah, Münafıkların ve kafirlerin tümünü cehennemde toplayacak olandır. Buyurularak kastedilen mesele vuzuha kavuşturulmuştur. C. Hükmün başladığı nokta rıza meselesi değildir. Bu lafız ayette geçmez dahi. Hüküm siz de onlar gibi olursunuz. Zahir ve kural altına alınabilecek bir noktaya o mecliste inkar etmek sizin bulunmak bağlanmıştır. Bu çok önemli bir noktadır. Rıza meselesini alimler tefsirlerde zikretmiştir. Zaten rıza, kalbi içsel bir meseledir. Hüküm ona bağlanamaz. İslam zahirle hükmeder. Yani somut şeylerle olayları hükme bağlar. Soyut olanlar, elle tutulup gözle görülmediği için hükümler ona bağlanamaz. Bu da lehte ve aleyhte adaletin ta kendisidir. Kalbe bağlı olan şeyler Allah'a aittir. Kıyamette açığa çıkarılacak ve ona göre hükmedilecektir. Alimlerin küfre rıza küfürdür kaidesini bu ayette zikretmeleri, o meclislerde oturan küfre girer, bunun sebebi de budur. Yani, meselenin içsel boyutu budur, kabilindendir. Örneğin, Peygamber katletmek küfürdür, Allah'a sövmek küfürdür, Kur'an'ı pisliğe atmak küfürdür derler. Sonra, bu o şahsın bunları tazim etmediğinin ve kalbinde bunlara dair imanın bittiğini gösterir derler. Dipnot: Bu metodun ehli sünnet metoduna uygun olmadığını, mürciyeyi fukaha olan eşari ve maturiyetlerin metodu olduğunu belirtelim. Mesela bir insan Allah'a sövdü ve: "Bunu yaptım ama ben rabbimi seviyorum, ona inanıyor ve tazim ediyorum" dedi. Bu sözünü kale almazlar. Sövme fiiliyle onu tekfir ederler. Çünkü tazim etmeme, kalpte sevgi hükmün sebebi değildir. Küfre girmenin sebebi mücerret sövmektir. Hükmün bağlandığı nokta somut olmalıdır. Tazim etmeme gibi kalbi durumların bildirilmesi, konunun daha iyi anlaşılması için altyapısının zikredilmesinden ibarettir. Nisa 140. ayette böyledir. Hüküm, küfre girme, o meclislerde oturmaya bağlanmıştır. Orada inkar etmek sizin oturan ben bunu yaptım ama küfre razı değilim dese dahi bu sözü anlam ifade etmez. D. Hanefi alimlerinin sözünün açıklanması. Hanefi alimleri birkaç örneği bu kaideden istisna kılmak için bu kaide hakkında konuşmuşlardır. Mesela İslam düşmanı küfrün önderleri için beddua etmek Musa aleyhisselam ve Nuh aleyhisselam onların küfür üzere ölmesi için beddua etmişti. Bu onların küfür üzere kalmasını istemek gibidir. Demek bunun gibi zahiri küfre rızaymış gibi görünen her suret küfre rıza değildir. Ya da bir insan ben Müslüman olacağım diye geldi. Talepte bulunduğunda önce gusül al denildi. Gusül müddetince küfürde kalmasına sebep olundu. Bir nevi rıza gösterilmiş gibi oldu. Burada küfre rıza yoktur. Hanefi alimleri bu iki örneği zikrederek bunların zahiri küfre rıza olsa da öyle değildir. Küfre rıza küfürdür kaidesinde dikkatli olmak lazımdır. Bu tafsilata gidilmezse birileri bu yanlışa düşebilir demişlerdir. Şimdi dikkatlice düşünürsek Hanefi alimleri Nisa 140. ayeti konuşmuyorlar. O'nun delaleti olan küfür meclislerinde inkar etmeksizin oturmak konusu değildir meseleleri. Konuştukları şey küfre rıza kaidesinden istisna edilen hususlardır. Bu tüm Hanefilerin değil bazılarının görüşüdür. Ezzahire sahibi İmam Ebu Hanife'den Her küfre rıza küfürdür der. Hanefilerin istisna tuttuğu iki örnekle bir yavruyu her aşamasında küfrün bulunduğu bir okula göndermenin arasında nasıl bir alaka olabilir? Bu, alimlerin ihtilaflarını bilecek kadar ilme vakıf olma nimetine nankörlük değil midir? Başlıklar benziyor diye alakasız bir ihtilafı, vakıada yaşanana benziyormuş gibi göstermek ve binlerce insanı fitneye düşürmek nasıl bir vebaldir? Hanefiler bu konuda ihtilaf etmiş olsa da, ile alakası olmamasına rağmen, Okul ve içindeki meselenin benzerlerini tartışırken bu konuyu gündeme getirmemişlerdir. Hanefi ulemasından Osmanlı Şeyhülislamı Mustafa Sabri Efendi. Bir baba namazını kılar, orucunu tutar, Müslümanlık hakkında olumsuz bir şey dinlemeye tahammül edemez, dini yolunda canını esirgemez. Fakat hamur gibi yumuşak ve değişime kabil çocuğunu Avrupa'ya eğitim amaçlı gönderip, okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkmasına önem vermez. Bu durum aklını almayacağı bir zıtlıktır. Evladını küfür ve inkar yollarına sevk eden babanın, namazının ve diğer ibadetlerinin kendisine faydası yoktur. Hilafeti Muazzama Yaşamış son dönem Hanefi fukahasından Hafız Ali Reşat 1960'lar Atatürk'ün bir tek ilkesine uyan ve bunları öğreten o öğretmenlere gidenlerin namaz kılmalarına, oruç tutmalarına gerek yoktur. Muhafazakar Gazetesi Eski alimler okulda yapılanlara benzer durumlar hakkında, bir kişi Nevruz günü mecusilerin toplandığı yere gitse kafir olur. Çünkü bu küfrünü ilan demektir. Bir kimse Nevruz günü bugüne saygı için müşriklere bir şey hediye etse, Allah'a elli yıllık ibadeti zayi olur. Fetvalarını vermişlerdir. Fıkhul Ekber Şerhi Molla Ali Yulkari, 345 Bu fetvaların doğruluğu veya içtihat hatası olduğunu düşünmemiz önemli değildir. Bunları zikretmemin nedeni, Hanefi fukahasının küfre rıza küfürdür kaidesindeki tafsilatlarının konumuzla uzaktan yakından alakası yoktur bizzat okul meselesi veya okulda işlenen cürümlere benzer durumlarda bu kaidede zikrettikleri tafsilatı dahi zikretmemişlerdir. Bu açıklamayla, hakla batılın karıştırılıp hakkın gizlenmesi ayetine örnek vermiş olduktan sonra, konunun tam izahı babından şu açıklamaları yapmakta fayda görüyoruz. Tafsilatın Nedeni Musa dedi ki, Rabbim şüphesiz sen,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 Musa aleyhisselam firavunun küfür üzere ölmesini istemiştir. Öyleyse her küfre rıza küfür değildir. Bunun gibi durumlar bu kaidenin kapsamında değerlendirilmemelidir. Bu düşünceyle kaidede tafsilata gitmişlerdir. Abdullah bin Ebi Serh mürted olup Mekke'ye kaçtı. Allah Resulüne sahabeye dil uzatıp onları hicvediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onu Kâbe örtüsüne sarılı bulsanız da öldürün diye emretti. Fetih günü Osman radıyallahu an onu arkasında getirdi. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemden onu bağışlamasını istedi. Üç defa talebini tekrarladı. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Üçüncüde elini uzattı ve kabul ettim. İbni Ebi Serh meclisten ayrılınca sahabeye dönerek, İçinizden üç defa elini tutmadığın bir adamı öldürecek kadar akıllı kimse yok muydu? diyerek sitemde bulundu. Keşke bir işarette bulunsaydın, dediler. Allah Resulü, hiçbir peygambere hain göz yakışmaz, dedi. Bu kıssadan anlaşılan, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onun küfür üzere kalmasını istemiştir. Bu ve benzeri örnekleri istisna kılmak için, Hanefi fukahası tafsilata gitmiştir. Bu iki örnek dikkatlice incelendiğinde konu daha iyi anlaşılacak ve iki vakanın da küfre rıza küfürdür kaidesiyle alakasının olmadığı netleşecektir. Musa aleyhisselamın bu talebi bilgiye dayalıdır. Allah ona firavunun helak olacağını, küfür üzere öleceğini haber vermiştir. Davetin ilk aşamasında firavuna, Andolsun biz Musa'ya apaçık dokuz ayet mucize vermiştik. İşte İsrailoğullarına sor. Onlara geldiği zaman Firavun ona, Gerçekten ben seni büyülenmiş sanıyorum demişti. O da, Andolsun bunları görülecek belgeler olarak göklerin ve yerin Rabbinden başkasının indirmediğini sen de bilmişsin. Gerçekten ben de seni yıkılmış, harap olmuş sanıyorum demişti. İsra Suresi 101-102 Ayet açıktır. Firavunun helak olacağı davetin en başından bellidir. İster bu Musa aleyhisselama bildirilmiş olsun, ister o zannını dillendirdiğinde Allah subhanehu ve Teala ona müdahale etmeyip ikrar etmiş olsun fark etmez. Küfür üzere olup helak olacağı belli bir insana beddua etmenin küfre rıza kaidesiyle ne alakası olabilir? Örneğin Uhud gününde Allah Resulü'nün dişi kırılmış, yüzü yaralanmıştı. Bu manzara karşısında, Rasullerinin başını yaran bir kavim nasıl felah bulur ki diye serzenişte bulundu. Allah subhanehu ve Teala onu hemen uyardı ve bu sözün yanlış olduğunu ifade eden şu ayetleri indirdi. Allah'ın onların tevbelerini kabul etmesi veya zalim olduklarından dolayı azaplandırması işinden sana bir şey, sorumluluk ve görev yoktur. Ali İmran Suresi 128 Gerçekten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin böyle dediği insanlar Mekke fethinde Müslüman oldular. Ve Allah onları tevbeye muvaffak kıldı. Musa aleyhisselamın bu talebi yanlış olsaydı o da uyarılırdı. Uyarılmaması bunun ona bildirildiğini veya zannının ikrar edildiğini onun da Aleyhisselam bunu anladığını gösterir. Abdullah İbni Ebi Serhe gelince, İslam'da mürtet iki kısımdır. mücerret Riddet. Kişinin İslam'dan sonra küfre dönmesidir. Bunlar tevbe ederse tevbeleri kabul edilir. Mugalaz Riddet. Mürtet olduktan sonra küfürde azgınlaşmaktır. Bu sürekli din değiştirmek suretiyle olabileceği gibi, Mürted olduktan sonra Müslümanlarla savaşmak, onları dille hicvetmek gibi küfrüne küfür katıp azgınlaşmakla da olur. Doğrusu, imanlarından sonra inkar edenler, sonra inkarlarını artıranlar, bunların tevbeleri kesinlikle kabul edilmez. İşte bunlar sapıkların ta kendileridir. Ali İmran Suresi 90 Gerçek şu, iman edip sonra inkara sapanlar, Sonra yine iman edip sonra inkara sapanlar, sonra da inkârları artanlar, Allah onları bağışlayacak değildir. Onları doğru yola da iletecek değildir. Nisa Suresi 137 Bu insanların tevbesi kabul edilmeyebilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İbn Ebi Serhin riddeti mugalaz olduğundan tevbesini kabul etmek istememiştir. Acaba bu örnekler ve buna bağlı olarak bazı alimlerin tafsilata gitmesiyle, körpe yavruları fıtratlarında olan tevhidi bozmak ve her türlü şirke bulaştırma arasındaki alaka nedir? Derlerse, biz bunların varlığını kabul ediyoruz ancak o ortamlarda bulunurken kalbimizle buğz ediyoruz. Bu konuda hadis vardır. Allah Resulü, ''Sizden kim bir münkeri görürse onu eliyle değiştirsin.'' Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmeyen kalbinden buğz etsin. Bu imanın en zayıf noktasıdır. Müslim. İmanın en zayıf hali de olsa, hadis bizler için imanı ispat ediyor. Kimse bizleri küfürle itham edemez. Deriz ki, Bu meseleye Nisa 140. ayet kapsamında değinmiştik. Şu katiyen bilinmelidir ki, Kalbi, İçsel mazeretlerin dünya hükmünde geçerliliği yoktur. Bunun tek istisnası ikrahtır. İkrah halinde kişinin zahirinde küfür olmasına rağmen kalbin imanla dopdolu olması yeterlidir. Kim imanından sonra Allah'a karşı inkara sapıp da kalbi imanla tatmin bulmuş olduğu halde baskı altında zorlanan hariç inkara göğüs açarsa, işte onların üstünde Allah'tan bir gazap vardır ve büyük azap onlarındır. Nahl Suresi 106 Zaten küfür noktasında sadece ikrahın istisna tutulması, bunun dışındaki durumları kapsamadığını gösterir. Kalbi durumların buğz gibi geçerliliğine sadece alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve teâlâ karar verir. Bizlerinse bunu bilme lüksü yoktur. Allah Resulü yaşarken benzer hadiseler olmuştur. Allah vahiyle ile sahabeyi doğrulamıştı. İçindekinin zahirinin aksine olduğunu söyleyen Hatıp İbni Bin Beltâ'yı vahiy doğrulamış, Allah Resulü onu tekfir etmemişti. Bunun yanında yeminler ederek kendilerini savunan münafıkların içlerindekinin farklı olduğunu yine vahiy bildirmişti. İki Zıt Tablo Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince sahabe bu noktayı açıklığa kavuşturmak istedi. Kalbi olan durumların sadece Allah Rasul yaşarken geçerli olduğunu, vahi indiği için kalplerine ve esrarına muttali olan Allah'ın buna karar vereceğini, vahi kesildikten sonra bunun geçerli olmayacağını ilan ettiler. Ömer radıyallahu an halifeliği döneminde hutbeye çıktı ve şöyle dedi. İnsanlar Allah Resulü döneminde vahiy ile yargılanırdı. Muhakkak vahiy kesildi, Allah Resulü'nün ölümüyle. Biz sizleri açığa çıkan amellerinizle yargılarız. Kim bize güzellik izhar ederse, ona güvenir ve kendimize yakınlaştırırız. Onun içinde olan bizi ilgilendirmez. Onu hesaba çekecek olan, içinde olandan dolayı Allah'tır. Kim de bize kötülük izhar ederse, ona güvenmez ve onu tasdik etmeyiz. Velev içinde olanın güzellik olduğunu söylese de. Buhari Sahabe ölçüyü koymuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı ve vahyin kesilmesiyle kalbi içsel iddialar geçerliliğini yitirmiştir. Buna hükmedecek Allah'tır. Bizlere düşen, zahirle ve insanların amelleriyle hükmetmektir. Ayrıca hadiste zikredilen kalple buz, belli merhaleler yaşandıktan sonra geçerli olan bir durumdur. Öncesinde, İki merhale olan el ve dille karşı koyma zikredilmiştir. Bugün bu cürmü işleyenler el ve dil aşamasında ne yapıp aciz kaldılar da kalp boyutuna geçtiler. İslam bir şeyi güç yetirmeye başlamışsa bunun takdirini heva ve hevese bırakmamıştır. Her gücüm yetmiyor diyenin iddiası geçerli değildir. Mesela cihad etme, emirlere itaat vesaire güç yetirilmeye bağlanmıştır. Ancak gücüm yetmiyor bahanesiyle geri kalanlara münafık denmiştir. Çünkü bu insanlar, canım istemiyor, dünya lezzetleri, egoist ve bireysel yaşam bana daha sevimli ve rahat geliyor düşünceleriyle güç yetirmeyi karıştırmıştır. İslam'ın bu ve benzerine yaklaşımını öğrenmek isteyenler, Tevbe suresini bu açıdan bir daha okumalıdır. Bugün, kalbinden buz iddiasında olanların durumu da böyledir. Onlara deriz ki, bu iddianız kıyamette geçerli olacaktır. Allah subhanehu ve Teala içinizdekini açığa çıkaracak, sonra doğruluğuna veya yalan olmasına hükmedecektir. Şunu bilin ki, sizin bu cürmü işlemeniz, rızık endişesi, toplumda adam yerine konma, okuma yazma öğrenme, dünyalık çıkarlarsa kalbi iddianız yüzünüze çarpılacaktır. Dünya hükmüne gelince bunun hiçbir geçerliliği yoktur. İslam alimleri bu konuda bir açıklama yapmışlardır. Kalbi buz ve susma, münkerle isteği dışında karşılaşan insanlar için geçerlidir. Çünkü ona vazife olan, değiştiremediği münker ve münkerin işlendiği ortamdan uzak durmasıdır. Rızık endişesi ve dalkavukluk amacıyla sultanların saraylarına giden saray mollaları vardı. Bunlar birçok münkeri görüyor, sultanın gazabından çekindikleri için sükut ediyorlardı. İnsanlar sorduğunda hadis zikredip kalplerinden buuz ettiklerini söylüyorlardı. İmam Gazali rahimehullah İhyaiu Ulumiddin'de bu konuya değinmiştir. Sükût etmeye gelince. Zalim sultanların huzuruna giren onların meclislerindeki ipekli sergiler, gümüş kaplar kendilerinin ve hizmetçilerinin sırtında haram olan ipekli elbiseler görecektir. Halbuki herhangi bir Müslüman Haram bir şeyi gördüğünde sükut edip itiraz etmezse, o haramda ortak olur. Eğer derse, nefsinden korktuğu için susmakla mazur olur mu? Cevap olarak deriz ki, Senin bu sözlerin haktır. Fakat adamın da herhangi bir zaruret olmadığı halde, nefsini mübah olmayan bir şeyi yapmaya zorlama hakkı yoktur. Zira kişi o ortama girip, o münkerleri görmeseydi onlardan sorumlu olmazdı. Yeri gelmişken söylemek isterim. Herhangi bir yerde gayrimeşru bir şeyin olduğunu bile bile ve onu değiştirmesi mümkün değilse oraya gitmek caiz değildir. İhya 2 Taksim 342 Şayet derlerse, bugün kafirler çok güçlüdür. Teknoloji onların elindedir. Müslümanlar da güçlü olmalıdır. Çünkü mücadele için güç dengesi şarttır. Bu güç ve imkana ulaşmanın yolu okullardır. Hem Müslümanlar geri mi kalsın? Deriz ki, Allah sizlere hidayet versin. Tarihin hangi evresinde kafirlerle Müslümanlar arasında güç dengesi olmuştur? Ne zaman Müslümanlar onların yarı gücüne ulaşmıştır? Yoksa Allah'ın değişmez sünnetlerini siz mi değiştireceksiniz? Şunu bilin ki güç, kuvvet Allah Subhanahu ve teâlâ'nın elindedir ve yardım ancak O'nun katındadır. Ve buna ulaşmanın tek yolu sabır ve takvadır. Andolsun siz güçsüzken Allah size Bedir'de yardımıyla zafer verdi. Şu halde Allah'tan sakının, O'na şükredebilirsiniz. Sen müminlere, Rabbinizin size meleklerden indirilmiş üç bin kişiyle yardım iletmesi size yetmez mi? diyordun. Evet, eğer sabrederseniz, sakınırsanız, ve onlar da aniden üstünüze verirlerse, Rabbiniz size meleklerden nişanlı beş bin kişiyle yardım ulaştıracaktır. Allah bunu, yardımı, size ancak bir müjde olsun ve kalpleriniz bununla tatmin bulsun diye yaptı. Yardım ve zafer, nusret ancak üstün ve güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ın katındandır. Ali İmran 123-126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 Küfrün dayattığı vakıaya karşı dişini sıkmak ve istikametten ayrılmamaktır. İkisi de sabır ve takva dayatmalara karşı dik durmayı sağlayan dinamiklerdir. Özellikle Müslümanların mustazaf olduğu dönemlerde vakamız gibi istikamet üzerinde sebat etmek, bozmadan emanete sahip çıkmak çok zordur. Ancak seçkin insanlar bu konuda dik durabilir. Şayet amacınız, Allah subhanehu ve Teala'nın dini için mücadele etmekse, bunun yolu, yasakları çiğnemek, her baskıda istikametten ayrılmak değildir. Derdi ve amacı Allah için mücadele etmek olan sahabelere bakalım. Onlar neyle mücadele ettiler? Bedir gazvesini bir daha okuyalım. Mute'yi, Tebuku. Her iki taifi arasında sayı bakımından aklını almadığı uçurumlar vardı. Ama Allah, Sabırları ve takvalarından dolayı onlara yardım ediyordu. Oysa o günün güçlü ölçüsü sayılan silah üretimine, şiire, felsefeye, romanın sanatına, sihir ve kehanetine sahip değillerdi. Daha ötesi çoğu okuma yazma dahi bilmiyordu. Ümmi bir Rasulün sallallahu aleyhi ve sellem komutasında ümmi bir ümmettiler. Ancak izzet ve zafer onların vasfıydı. Bedir gününde esirleri Müslümanlar okuma-yazma-öğretme karşılığında serbest bırakıyorlardı. Onlar dinlerinden taviz vererek Allah'ın yasak kıldıklarını çiğnememişlerdi. Allah Subhanahu ve teâlâ gücü onlara nasip ettiği gibi güç sahiplerinin imkanlarını da onların ayakları altına sermişti. Dünyada sosyal, ekonomik, askeri ve siyasi anlamda süper güç olan iki devlet, 30 yıl içinde onlara boyun eğmişti. Hem de tüm imkanları ve güçleriyle beraber. İşte vahyin ölçüsü, işte pratik vakıa. Peki gücün kafirlere benzemek ve onların sahip olduklarına sahip olmak olduğunu kim söyledi sizlere? Acaba hayat ölçülerinizi belirleyen, sadece araç olarak kullandığınızı iddia ettiğiniz okullar olmasın? Çünkü savaşlar ve mücadeleler anlatılırken, Güç ve zafer ölçüsünü bu noktaya bağlayan müfredatlardır. Bugün sizin iddianızla bu mabetleri imar eden binlerce insan var. Ne yapıyorlar? İlginç değil mi? Bir kısım mücadele edilesi tagutların hayat nizamını ve programlarını icra etmekle meşgul okumuş bürokratlar. Bir kısmı ise mücadele adı altında demokratik tepkilerini ortaya koyuyorlar. Kalan da onların koyduğu hayat ölçüsüne göre, İş, yemek, yatak odası, lavabo arasında ömür tüketiyor. Dünyada sahibi misali onlara kafa tutan ve onlara diz çöktüren Müslüman toplumlara bakın. Onlar ancak bu okulların encas müfredatına, necis müfredatına tabi olmayanlardır. Sormak lazım sizlere. Bir iddianız var ve bu iddianızı ne vahiy, ne tarih, ne de vakıa doğruluyor. Bilakis hem teori hem de pratik olarak yalanlıyor. Hala devam edecek misiniz bu iddianıza? Bir başka sorum daha var. İslam adına okuyan bu insanlar nerede? Mücadelenin yaşandığı ortamlarda bu insanları hiç göremedik. Her fırsatta hizmet için okuduğunu iddia edenler hangi cephede tedavi yapıyorlar? Müslümanların çocuklarına bedava hizmet mi veriyorlar? fakir Müslümanlara karşılıksız eğitim verip, tedavi edip, maddi yardımda mı bulunuyorlar? Evet, istisnai şahsiyetler vardır. Zaten onlar da çocuklarını bu mabetlerden uzak tutan Müslümanlardır. Hiç şüphesiz bunda kalbi olan ya da bir şahit olarak kulak veren kimse için elbette bir öğüt, zikir vardır. Kaf Suresi 37 Derlerse, bu çocukların okuma-yazma öğrenmesi gerekir. Dinlerini öğrenmeleri için en azından bu kadarı gereklidir. Deriz ki, bu sizin sorumluluğunuzdadır. Anne-baba olarak onlarla ilgilenmek, buluğ çağına kadar dini ve dünyevi ihtiyaçlarında onlara yardımcı olmak sizin vazifenizdir. Müslüman olmak için okuma-yazma şart değildir. Yeryüzünün en seçkin topluluğu sahabeler okuma-yazma bilmiyordu. Bu, onların İslam'a girmesine engel olmadığı gibi, hidayet imamı olmalarına da engel teşkil etmedi. Evet, okuma-yazma bilmek faydalıdır. Ancak kulluğun esası için şart değildir. Farkındaysanız, bir iddianızda daha, vahyin değil, bu müfredatların ölçüsüyle hareket ettiniz. Derlerse, okul okumayan çocukların psikolojisi bozuluyor. Sosyal ortamlardan uzak kaldığı için kişilik bozuklukları yaşıyor de ki, Allah'tan korkunuz. İnsan psikolojisinin en bereketli ilacı doğruluk ve dengeli ortamdır. En zararlı ve bozucu şey yalan, iki yüzlülük ve aşırı uçların yaşandığı ortamlardır. Bu hem karakteri hem de kişiliği olumsuz yönde etkiler. Örneğin bir pedagoga veya psikoloğa gidin. Deyin ki: "Biz çocuğumuzu bir ortama yolluyoruz. Tüm değerlerimiz çatışıyor." Onlarda iyi olan bizde kötü, onların kahramanlık dediği bizde haddi aşma, onların güzel dediği bizde çirkin, onların modern dediği bizde ilkel ve cahiliye. Sonra bakın bakalım, pedagog veya uzman sizinle mi, çocuğunuzla mı ilgileniyor? Emin olun bu ucube davranış biçiminizden dolayı psikolojik olarak ilgilenilmeye sizin muhtaç olduğunuza kanaat getirecektir. Ve size psikolojinin ABC'si olan şu bilgiyi verecektir. İnanılanla yapılan çelişiyorsa, ya inancın ya da davranışın değiştirilmesi şarttır. Aksi halde, travma kaçınılmazdır. Yani siz bilim ve psikoloji müptelalarına şunu diyeceklerdir. Ya inandığınız esasları değiştirin, şirk, tavut, tevhid, dostluk, düşmanlık inancına dair sisteminizi değiştirin ya da davranışınız olan cürmü değiştirin. Asıl bu çocukları yalan, iki yüzlülük, inandığı gibi yaşamama yüküyle karşı karşıya bıraktığınız için onların psikolojisini bozanlar sizlersiniz. Bu ortamlara dair yapılan araştırmaları da okumanızı tavsiye ederiz. İnsan kişilik ve karakterini belirleyen hiçbir duygu bu ortamlarda dengeli gelişmiyor. Ya aşırı ve zamansız ilerleme, ya da yeterince doyurulmama şeklinde onarılmaz yaralara sebep oluyor. Hem ABD ve Avrupa'da, sizlerin uğruna dininizi feda ettiğiniz hayat standartlarına sahip olanlar, çocuklar sizin gerekçelerinizle okullara yollanmıyor. Vahye ait olmayan indiği ölçüler böyledir işte. Bir yerde secde edilir, bir yerde helva diye yenir. Aynı hayatı ve imkanları arzulayan iki toplum var. Biri çocuğumun kişilik ve karakteri bozuluyor diye okula yollamıyor Evde özel eğitim veriyor, onun ölçüleriyle aydınlanmış başka bir toplum, çocuğun kişilik ve karakteri evde bozuluyor diye çocuğu okula yolluyor. Derlerse, iş imkanları için okullar şarttır. İnsanların maişetlerini karşılamaları için çalışmaları gerekiyor. Bu da okullardan geçiyor. Öyle ki basit birçok ihtiyaç dahi okumaya bağlıdır. Deriz ki, bu meseleye, Rızık endişesi deseniz daha iyi anlaşılır. Biz de bunu anlatıyoruz. Tüm ölçülerinizin gayri İslami olduğunu ve sizleri bu hale getirmiş sistemin çocuklar üzerindeki tahribatlarını düşünemiyoruz bile. Rızık Allah'ın yanındadır. Onun ölçüsünü belirleyen Allah'tır. Rızık için çalışmak ibadettir. Ancak haram olan hiçbir yol rızık elde etmeye aracı olamaz. Zaten sizlerin söylemeye çekindiğiniz durum daha farklıdır. Sizler yaşamak için gerekli olan rızkı değil, kafirlerin ölçüsünde ve onların standartlarında yaşamak için gerekli olan rızıktan söz ediyorsunuz. Bakın yaratılış gayesi ve rızık endişesi arasında nasıl bir bağ vardır. Ben cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. Ben onlardan bir rızık istemiyorum ve onların... Beni doyurup beslemelerini de istemiyorum. Hiç şüphesiz rızık veren O, metin, kuvvet sahibi olan Allah'tır. Zariyat Suresi 56-58 İnsanlar iki kısımdır. Birinci kısım, gayesi Allah'a kulluk olanlardır. Bunu asıl bilip, bunun dışındaki her şeyi bunun aracısı görürler. Bir diğer grup da rızık endişesiyle yaşayanlardır. Onlar da rızkı ve rızkın teminini asıl bilip her şeyi buna aracı görürler. İki zümrenin arasındaki fark tercihlerde açığa çıkar. Birinci grup, muvahhid, hayatında bulunan her şeye kulluk ölçüsüyle bakar. Kendisiyle Rabbine kulluk edebiliyorsa, o aracı meşru sayar ve ubudiyet bilinciyle yapar. İkisi çatıştığında hiç tereddüt etmeden kulluğu seçer. İkinci grup da böyledir. Rızık asıl gayedir. Allah için kendince belirlediği kulluk rızkına mani oluyorsa, hiç tereddüt etmeden bu ameli terk eder. Çünkü asıl olan rızık elde etmektir. Allah subhanehu ve Teala bu noktada kullarını uyarıyor. Er-Rezâk benim, siz kulluğunuzu yapın diye. Bu tüm insanların uyarıldığı bir mesele olduğu gibi, Allah Resulü'nün hususi uyarıldığı ve onun, sallallahu aleyhi ve sellem, şahsında bizlerin de umumi olarak uyarıldığımız bir meseledir. Onlardan bazı gruplara, kendilerini denemek için yararlandırdığımız dünya hayatının süsüne gözünü dikme. Senin Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha süreklidir. Ehline, ümmetine namazı emret ve onda kararlı davran. Biz senden rızık istemiyoruz. Biz sana rızık veriyoruz. Sonuçta takvanındır. Taha suresi 131 132. Allah Resulü bizlere hitaben rızkınızın yavaşlaması, azlığı sizleri onu haram yolla elde etmeye sevk etmesin. Allah'ın yanında olanlar ancak ona itaatle elde edilir buyurmuştur. Bu yol yol değildir. Dünyevi çıkarlar Allah'ın garanti altına aldığı rızık ve benzeri şeyler için Dinin özünden olan temeller feda edilmez. Böyle bir çocuğun dinine vereceği kıymet de ancak bu kadar olur. Anne babasından pratik olarak aldığı eğitimle, dini ve çıkarı her çatıştığında dinini feda eder. Bu noktada öğretmeni anne babasıdır. Belki de bu nokta iyi düşünüldüğünde, İslam için okuyan ama hayata atılınca İslam'ı da bir kenara atan nesillerin sırrı çözülür. Anlamamakta direnenler için. Allah'a verdikleri sözü, onu kesin olarak onayladıktan sonra bozanlar, Allah'ın ulaştırılmasını emrettiği şeyi kesip koparanlar ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar. İşte onlar, lanet onlar içindir ve yurdun kötü olanı da onlar içindir. Allah dilediğine rızkı genişletir, yayar ve daraltır da. Onlarsa dünya hayatına sevindiler oysaki dünya hayatı ahiretteki sınırsız mutluluk yanında geçici bir metaadan başkası değildir. Ra'd Suresi 25 26. Allah Subhanehu ve Teala'ya verdikleri sözü bozanlara Allah'ın bu gerçeği hatırlatması mani dardır. Çünkü Allah'ın emirlerinden insanları alıkoyup yasaklarına düşüren bu hakikatten gafil olmalarıdır. Kur'an'da bu gerçeğe vurgu yapan ayetlerin bu ve benzeri manaların siyakında sunulması dikkate değerdir. Bakınız, İsra Suresi 30, Kasas Suresi 82, Rum Suresi 37, Sebe Suresi 36 ve 39, Zümer Suresi 52, Şura Suresi 12. İlgili ayetlerin hemen hepsi Allah'ın isteklerinden yüz çeviren, başka şeylere yönelen, O'nun Subhanehu ve Teala dışında dostlar edinen, Zorda ona, subhanehu ve teâlâ, rahatlıkta putlara yönelenlere hitaptır. Onları Allah'tan alıkoyanın bu manada yaşadıkları problemler olduğunu anlıyoruz. Günümüzde de durum aynıdır. Sadece Allah'ı birleyip, tağutlardan içtinab edeceğine dair Allah'a söz veren insanlar, rızık endişesi dolayısıyla sözlerini bozuyorlar. Şayet derlerse, bizler bu mekanlarda olan şirkleri biliyoruz. Ancak buraları bırakıp kaçmak yerine, buralarda bulunup mücadele etmeliyiz. Çocuklarımız temelde mücadele ruhuyla yetişmelidirler. Hem Musa aleyhisselam, Firavun'un sarayında büyüyüp karşısına dikilmedi mi? Deriz ki, Bu iddialarınız gerçekten ilginçtir. Sizler toplum baskılarına ve onların dayattığı hayat ölçülerine karşı duramıyor, altında eziliyorsunuz. Ya onların tepki vermeleri ya da yaşamak için gereklidir dedikleri dünyevi maslahatları kaybetmek korkusuyla Rabbinizin emanetine hıyanet ediyorsunuz. Allah adına söyleyin, kendi yapamadığınız şeyi bu çocuklardan beklemek ne kadar normaldir. Sizin yapamadığınız mücadeleyi bu körpe yavrular nasıl yapsın? Sizler Rabbinin buyruklarına aykırı durumlar karşısında istikamet üzere kalıp, Biz Müslümanız. Sizleri ve Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizi terk edip Allah'a hicret ediyoruz diyememişsiniz. Bunu gün içinde onlarca defa yaşayan bu çocuklar mı yapacak? Buralarda çocuklar mücadeleyi değil ikiyüzlülüğü öğreniyor. Mücadelede ilk basamak dürüst olmaktır. Kendi değer ve inançlarına karşı dürüst olmayanların başkalarına verecek bir şeyleri yoktur. Mücadele etmek istiyorsanız o mekanları, ''Onların fiillerine iştirak etmeden Allah Resulü'nün yaptığı gibi davet alanlarına çevirin.'' Allah Resulü ve sahabe davet yapıyordu. Onların meclislerine gidiyor, hakkı anlatıyorlardı. Bunu onlarla aynı ibadetleri yaparak değil, dışarıdan yapıyorlardı. Musa aleyhisselam için Allah, ''Ve ben tarafımdan senin üzerine bir muhabbet bıraktım, benim gözetimimde yetişesin diye.'' Taha Suresi 39 Allah Musa Aleyhisselam'ı kendi gözetiminde büyüttü. Aynı özel koruma sizin çocuklarınız için de geçerliyse hiç durmayın çocuğu bir sandık içinde denize bırakın. Emin olun Allah Subhanahu ve Teala onu koruyup en güzel şekilde yetişmesini sağlayacaktır. Çünkü Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayına girmeden önce bu hitapla Nil nehrine bırakmıştı. Şayet bu kitaba güvenip çocukları bırakamayacaksanız, o zaman bu mabetlere de bırakmayınız. Allah subhanehu ve Teala bizleri muhafaza etsin. Bu konuda haktan sapanları hakka hidayet etsin. Onları bu şirkten tevbeye muvaffak kılsın. Şeytanın onlara vahyettiği ve hak ölçüsünde güneş karşısında buz misali şüphelerin fitnesinden onları kurtarsın. ve amin. Selam ve dua ile. Ebu Hanzala Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 9. sayısında başyazı olarak yayınlanmıştır.